606, numaralı konu, Hazreti Ömer'in öldürülen bir Yahudinin katilini araması, sonra da, Müslüman bir kadına tecavüz ettiği için onu ben öldürdüm, diyen Bekir Bin Şedda'ı bağışlaması, evet, Leysoğulları kabilesinden Bekir Bin Şedda, küçüklüğünde Hazreti Peygamber'e hizmet edenlerden birisiydi, ihtilam olup, Büluğ çağına erdiğinde, Hazreti Peygamber'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü, ben şimdiye kadar ailelerinizin yanına girip çıkıyordum, ama artık Büluğ'a erdim, bundan sonra onları Allah'ın yanına girmeyeyim, dedi, Hazreti Peygamber de ona, ey Rabbim, onun sözünü doğru kıl, kendisine zafer nasip eyle, diye dua etti, Hz. Ömer'in hilafeti devrinde bir Yahudi ölü olarak bulundu, bu hadise Hazreti Ömer'e çok ağır geldi ve üzüldü, minbere çıkarak, ey insanlar, Allah'ın bana vermiş olduğu bu hilafet zamanında insanlar da mı öldürülecekti, size Allah ile yemin verdiriyorum ki bu adamın öldürülüşü hakkında bilgi sahibi olanlar bana haber versin, dedi, bunun üzerine bekledi, Bekir bin Şedda ayağa kalkarak, onu ben öldürdüm ey müminlerin emiri, diye itiraf etti. Hazreti Ömer de, elahu ekber, demek onu öldürdüğünü itiraf ediyorsun. Peki sebep nedir, onu niçin öldürdün, dedi. Bekir bin Şedda şunları söyledi, evet bir sebebim vardır. Şöyle ki, şu anda halen savaşta olan bir Müslüman kardeşim gitmeden önce ailesini bana emanet etmişti. Bir gün oraya uğradığımda bu Yahudi'yi orada buldum. Şu şiiri okuyordu, eşe İslam'ın sahte vadlarına kanarak savaştı başa gitti ve ailesini yalnız bıraktı, o kendisi zayıf ve tüysüz bir bineğin sırtında akşamlarken ben onun karısının göğsünde sabahlıyor ve bütün bir geceyi onun karısıyla birlikte geçiriyorum, bu sözler üzerine Hazreti Ömer, Hazreti Peygamberin, onun hakkındaki sözlerini de göz önünde bulundurarak Yahudi'yi öldürme suçunu bağışladı.